Alo. Selamünaleyküm. Ve alo küm hoş geldiniz. O zaman bir sorum var, daha iyilaşan madde manzara olsun da. Teşekkür ederiz, buyurun efendim. O zaman bu ezan duasını e, imamlar niye bunu cahire okumuyorlar? Okusalar cahiren daha iyi olmaz mı yani? Bunun yani ferdi okunmasın ya da imamda okunmasın niçin nedir? Biz kaç defa bu sır biraz biraz yiyoruz da. Buna bir şey anlatamıyoruz yani. Bunu siz televizyonda böyle bir şey olarak olmaz mı acaba? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Aslında imamlar Ölümün. bizim namazımızı da kılıverseler, bizim adımıza zikir yapıverseler ne iyi olacak değil mi? Şimdi bakın e mesela ezan duası diyor e müferreden mi yapılmalı? Yoksa e işte, cemaat halinde mi? Cemaat halinde mi yapılmalı? Şimdi şöyle bir şeyle başlayayım ben. İmam selam verince derim ki farz namazdan cemaatte kaldık. imam selam verdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Peygamberimiz üç defa estağfurullah estağfurullah estağfurullah demiş. Sonra Allah'a emanet ederselam ve selam tebarekte yazar, celal demiş. Sonra üç defa da kiremin şahadet okumuş. Yani La ilahe illallah, vahdü vüla şekle, Gönül mülkü, vüla hamdü, vüla küşen kadir demiş. Mesela ben bunu kendim tatbik ediyorum. Ama bizim camilerimizde şimdi sadece Allah'a men terselam, emin keselam, tebarek ve vel kiram yani selam duasını okuyor. Öncesindeki istiğfarı çok az camide okunuyor. Mesela benim mahallemdeki camide okunuyor. Benim memleketimdeki camilerde yani Allah'a ben terselamdan önce yani farz namazdan çıkınca üç defa istiğfar yapılıyor. Şimdi bizim geleneğimizde yani Osmanlı uygulamasında, Türkiye'nin uygulamasında imam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince Arkada müezzin Allahümme tesselam ve min kesselam tebarek teyzeleceler ve ekrem diye cemaat ne yapıyor? Böyle susuyor. Oturuyor. Oldu mu? Cemaatin de, Allahu Allahümme ve min kesselam demesi lazım. Bak, Kur'an-ı Kerim okunurken susulur. Yani imamla birlikte okunmaz. Yani diyelim ki İmam Yasin okuyor. Siz de Yasin'i biliyorsunuz. İmamla birlikte tekrar edilmez. Niye? Çünkü Allah Kur'an-ı Kur Kerim okunduğu zaman dinleyin diyor. Evet. Feize Okuyun Kur'an fa ve Yani Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman susun ve dinleyin. Bu bir emirdir. Rabbimizin emirdir. Müslümanlar bağlayıcıdır. Kur'an-ı Kerim okunurken konuşulmaz, başka kitap okunmaz, vaaz edilmez vesaire. Ee, o dinlenir çünkü Allah siz de onunla birlikte okuyun demiyor, dinleyin diyor. Ama ve benim kesem bir duadır. Bir zikirdir. Ee, onu herkesin kendisi yapması lazım. Yani sadece müezzin yapmış oluyor. Diğerleri dinlemiş oluyor. Diğerleri dinlemiş oluyor. Müezzinle birlikte söylemenin hiçbir şey sakıncası yok. Şimdi gelin gelelim şeye. Ezan, ezan bitti. Duası. Yani bizim camide mesela benim mahallemin camiinde ezan bitince müezzin ezan duasını okuyor. Yani Allahumma Rabbi davet da'vetten ve millette amin diyor. Hı. Bunun dayanağı yok. Yani birisi okuyup diğerlerinin amin demesine dayanağı yok. Çünkü peygamberimiz ezandan sonra dua okumayı bütün Müslümanlara tavsiye ediyor. Ya onunla birlikte biz de okuyacağız veya herkes münferit okuyacak. Evet. Doğrusu herkesin münferit okuması. Ama Peygamber eğer imam veya müezzin evet. okuyorsa amin demeye yana biz de onunla birlikte tekrar etmeliyiz. Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle değil. Allahümme te selamemü keselamı da tekrar etmeliyiz. Yani Hı. müezzinlikle birlikte biz de söylemeliyiz. Yani beyefendi diyor ki ben e, cami görevlilerine bunu söyledim defalarca ama yapmıyorlar bunu. Yapmasınlar diyor. tabii. Niye yapsınlar ki? Benim görevim imamın görevi değil ki. Beyefendinin görevi. Cemaatin görevi. Yani tek tek her bir Müslümanın görevi. İmamın görevi yani müezzinin görevi ezen okumaktır. Camiye bakmaktır. İmamın görevi namazı kıldırmaktır. Hütbeyi okumaktır. Bu ağzını etmektir. Bu aralardaki tesbihatın peramerin zamanında Müferden uyguluyor. Hmm. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebiydi'de imam oldu. Arkasında da Bilal-i Habeşi müezzindi. Abdullah İbni Ümmü Mektum müezzindi. Peygamberimiz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince. Mesela Bilal-i Habeşi Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El azimel lezile ilahe illahe hu. El hayyel kayyum ve etubileh. Allahümme ente selamün ve keselam tebarekte yezel celal vel demiyordu. Bunları, Bunları herkes ferdi yapıyordu. İmamın yani. kendisi yapıyordu, müezzin yapıyordu, cemaat de yapıyordu içinden. Sünnete uygun olan, Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği olan bu. Evet. Haş işte, diyelim ki müezzin okursa ne olur yani? Cehrî açıktan okursa ne olur? Onu. Ve ama biz onunla birlikte bize tekrar etmeliyiz. Yani dinleme yerine onun okuyuşuna biz de katılmalıyız. Mesela bizim cami mahallemizin camiinde mesela biz farzamazan ahkabinde 3 defa istiğfar yapıyoruz. Cemaat de söylüyor. Evet. Yani imam müezinin söylediğini dinlemiyor. Yani Estağfurullah imamla birlikte şey müvezinle birlikte veya imamla birlikte cemaat de topluca Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah, Estağfurullah. Ve lezi la ilaha illallahü el hayyur kayyemetu bihi diyor. Allah'a emanet aleyhi derken de susuyorlar. Ben söylüyorum mesela, ben de Allah'a emanet aleyhi ve sellem, tabi aleyhi ve diyor.